Merhaba sevgili türkü dostları TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Türkülere Gönül Verenler programıyla işte yine sizlerleyiz. Günün yorgunluğunu sizin için seçtiğimiz türkülerle üzerinizden atmanız temennisiyle programımıza başlıyoruz. Bugünkü programı sizler için Gülistan Frat hazırladı. Ses kayıt ve montajda Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Tuba Bezirgan. Keyifli dakikalar geçirmenizi diliyoruz. İlk türkümüzü Abdurrahman Tarıkçı seslendiriyor. Çubuğunu Lüleğim.